''Biz bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt alıp düşünsünler diye. Oysa bu, onların daha da uzaklaşmalarından başkasını getirmiyor.'' İsra Suresi 41. Ayet ''Biz onları korkutmaktayız, fakat bu onlarda büyük bir azgınlıktan başka bir şeyi artırmıyor.'' İsra Suresi 60. Ayet Hiç kimse daha önce Ebu Leheb'in asıl tabiatını bilmiyordu. Buna bir diğer örnek de Abdurrahman İbni Avf'ın, Cuma'nın lideri ve İslam'a düşman olan Ümeyye İbni Halef'le eskiden arkadaş olmasıydı. Buna paralel olarak Kur'an, Nuh'un getirdiği mesajın kendisiyle kavminin arasını ayırdığından ve onların daha da sapmasına yol açtığı için Nuh'un nasıl Allah'a şikayet ettiğinden bahseder. 3 Soru Kureyşliler toplandıkları her seferde,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 Onun ne olduğunu sorun. Eğer size bunları söyleyebilirse ona uyun çünkü o bir peygamberdir. Elçiler Mekke'ye bu haberle döndüğünde Kureyş liderleri peygambere haber gönderdi ve bu üç soruyu sordu. Peygamber yarın size bunların cevabını vereceğim dedi. Fakat inşallah Allah dilerse demeyi unuttu. Ertesi gün Kureyşler cevap için geldiğinde onları geri gönderdi. O günden itibaren 15 gün boyunca hiçbir vahiy gelmedi. Cebrail de hiç yanına uğramadı. Mekkeliler onunla alay ettiler. O ise bu sözler için ve beklediği yardımı almadığı için çok üzülüyordu. En sonunda Cebrail onu teselli eden ve üç soruya da cevap veren vahiy getirdi. Bu uzun bekleyişin sebebi şu ayetlerle açıklanıyordu. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak...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 o zamana dek bildiklerinden başka Kur'an-ı Kerim'deki kısa Kev suresi 9 ila 25. ayetler hiçbir insanın görmediği ayrıntılardan da bahseder. Örneğin uyuyanların uyandıktan sonra yüzyıllar boyu uyuduklarını nasıl fark ettiklerini ve köpeklerinin nasıl ön ayaklarını kapının eşiğine doğru uzatarak yattığını anlatır. İkinci soruya gelince bu büyük yolcu Zülkarneyn'dir.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 ''İlimden yalnızca az bir şey verilmiştir.'' İsra Suresi 85. Ayet Yahudiler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sorulara verdiği cevapları ilgiyle karşıladılar ve son cümledeki ''İlimden az verilmiştir'' ibaresinden Yahudileri mi yoksa Arapları mı kastettiğini sordular. Peygamber her ikisini de cevabını verince kendilerinin her konuda bilgiye sahip olduklarını söyleyerek karşı çıktılar.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 Yedi deniz daha eklenerek mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Lokman Suresi 27. Ayet Kureyş liderleri Yahudi alimlerinin daha önceki tavsiyelerine uymadılar. Yahudi alimleri de ilk niyetlerinin aksine, peygamberin tüm sorularına cevap vermesine rağmen onu kabul etmediler. Fakat bu cevaplar başkalarının İslam'ı kabul etmesine neden oldu.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 Bu beni cumahların peygamberi daha sık görebilmesi anlamına geliyordu. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her gün öğleden sonra Ebu Bekir'i ziyaret ederdi. Peygamberin mesajının bir kısmını Ebu Bekir'in yüzünde yazılı olduğu söylenirdi. Ebu Bekir'in yüzü sanki bir kitap gibiydi. Mekke sokaklarında görülmesi eskiden beri tüm kabile tarafından sevinçle karşılanır ve ona çok değer verilirdi. Şimdi ise Kureyş liderleri onu görünce tedirgin oluyordu.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 Onu Bilal'e karşılık sana vereyim. Ümeyye buna razı oldu. Ebu Bekir radiyallahu anh da Bilal'i aldı ve azat etti. O zamana kadar altı kişiyi daha azat etmişti. Bunlardan ilki, ilk Müslümanlardan çok kuvvetli bir imana sahip olan Amir İbn Füheyre'ydi. Amir bir koyun çobanıydı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Ebu Bekir'in sürülerinin bakımını üzerine aldı.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 Cafer ve karısı Esma'ydı. Ebu Talip oğlu ve gelini saldırılardan koruyordu fakat muhacirlerin güzel konuşan bir adama ihtiyaçları vardı. Cafer de akıcı konuşurdu. Kişiliği bakımından da çok etkileyiciydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir keresinde ''Görünüşün ve karakterin bana benziyor'' demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlere başkanlık yapması için Cafer radıyallahu anhı görevlendirmişti. Akıl ve etkileyicilikte onu Abdüdar sülalesinden daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir görev vereceği genç bir adam olan Mus'ab izliyordu. Bunlardan başka göç edenler arasında Şemmas adında annesi Utbe'nin kardeşi olan bir mahzunlu genç de dikkati çekiyordu. Papazlara gönüllü yardım eden anlamındaki ismi ona şu nedenle verilmişti. Bir keresinde Mekke'ye papazlara yardım edecek olan genç ve yakışıklı bir Hristiyan gelmişti.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 Meryem Suresi 16 ile 21. ayetler. Bu ayetleri dinlerken Necashi de rahipler de ağladılar. Anlamları tercüme edildiğinde tekrar ağladılar ve Necashi şöyle dedi: Bu İsa'nın getirdiğiyle aynı kaynaktan geliyor. Ve Kureyşli elçilere dönerek gidebilirsiniz. Çünkü Tanrı'ya and olsun ki onları size teslim etmeyeceğim. Onlara ihanet edilmeyecek dedi. Fakat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 Cafer radiyallahu an cevap verdi. Biz onun hakkında ancak peygamberimizin getirdiğini biliriz. Ve onun Allah'ın kulu, Resulü, onun ruhu ve Bakire Beryem'e indirdiği kelimesi olduğuna inanırız. Necaşi yerden bir parça tahta aldı ve ''Meryem oğlu İsa sizin söylediklerinizden sadece şu sopa kadar farklıdır.'' dedi. Kumandanların karşı çıkarak etrafında toplandıklarını görünce,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 ve kendi isteklerinin reddedildiği haberini getirince Kureyşliler çok hiddetlendiler. Bu yüzden hemen Ebu Cehil'in önderliğinde müminlere yaptıkları işkenceleri daha da artırmaya koyuldular. Ebu Cehil'in yeğeni Ömer de onun tavsiyelerini eksiksiz ve daha şiddetli bir biçimde yerine getiriyordu. Ömer o zamanlar 26 yaşında güçlü, yiğit ve kararından cadillamaz bir adamdı. Fakat dayısının aksine o dindardı.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 Boykot sıkı bir şekilde uygulanmıyordu ve evlenen bir kadın hala eski kabilesinin bir üyesi sayıldığı için Beni Haşim'le bağlar tamamen koparılmıyordu. Ebu Cehil sürekli boykotu kontrol ediyor fakat istediklerini herkese uygulatamıyordu. Bir gün Hatice'nin yeğeni Hakim'i yanında sırtında bir çuval unla giden bir köleyle beraber Beni Haşim mahallesine giderken gördü.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 O sıralarda Kureyş liderleri orada bulunuşunu fırsat bilip ona hakaret ederlerdi. Bazen Kureyş'i uyaran ve daha önceki kavimlerin başına gelenleri anlatan ayetleri okurken, Dar sülalesinden Nadir ayağa kalkar ve Tanrı'ya and olsun ki Muhammed benden daha iyi bir konuşmacı değildir. Onun bu konuştukları eskilerin masallarıdır. Onları yazılı bir kağıttan okuyor. Ben de benimkileri kendi kitabından okuyorum derdi. Daha sonra Rüstem, İsfendiyar ve İran krallarıyla ilgili hikayeler anlatırdı. Bu bağlamda kalbin doğaüstü gerçeklikleri algılayan bir kuvvet olduğuna değinen birçok ayet inmiştir. Kafirlerde kapalı olan kalp gözü aslında nurun parlaklığını görebilecek özelliktedir. Bu da imandır. Fakat yaşamını kötü işlerle geçirmek kalbi pisliklerle karartır ve Allah'tan gelen mesajın ilahi kökenini algılayamaz.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağında yaşayanların adından çok nadir bahseden Kur'an, Ebu Leheb ve karısının cehenneme gireceğini müjdeler. Leheb suresi. Ümmü Cemil bunu duyunca elinde bir taş tokmakla Kabe'ye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi aramaya çıktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturan Ebu Bekir'e gitti ve ''Arkadaşın nerede?'' diye sordu. Konuşamayacak denli şaşıran Ebu Bekir,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 Kureyşliler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yermek için bazen bu terimi kullanırlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca arkadaşlarına, Allah'ın Kureyşlerin kötülüklerinden beni koruması şükredeymez mi? Onlar bana muzammam, suçlanan diyorlar. Halbuki ben Muhammed'im, övülenim. Beni haşim ve beni muttalibe uygulanan boykot iki yıl sürdü ve beklenen etkileri hiçbirini göstermedi.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 O, beşinci bir adam gerektiğini söylediğinde Hişam, diğer bir esetliğe, bir altıncıya gerek olduğunu söylemeden teklifi kabul eden Zemeh ibn Elesve’de el e gitti. Hepsi de o gece Mekke'nin dışındaki Hacun dağ eteklerinde buluşmaya karar verdiler. Orada hareket planlarını tasarladılar ve bu anlaşmayı geçersiz kılmadan meselenin ardına bırakmayacaklarına söz verdiler. Züheyr, bu işte en çok ilgili olan benim, o yüzden ilk konuşan ben olacağım, dedi. Ertesi sabah mescitteki kalabalığa karıştılar ve Züheyr üzerindeki uzun cübbesiyle Kabe'yi tavaf etti. Daha sonra yüzünü meclistekilere çevirdi ve ''Ey Mekkeliler! Haşimoğulları hiçbir şey alıp satamazken biz burada rahatça yiyip giyinecek miyiz? Tanrı'ya and olsun bu haksızlık ortadan kalkıncaya dek rahat etmeyeceğim.'' dedi. Kuzeni Ebu Cehil hemen ayağa kalktı ve ''Yalancısın!'' dedi. ''Bu durum ortadan kalkmayacak.''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 Benim de dinim bana. Kafirun suresi. Bunun sonucunda geri dönen muhacirler daha haram bölgeye ulaşmadan ılımlı durum sona ermişti. Cafer ve Ubeydullah İbn Caş dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün kuzenleri geri döndüler. Onlarla birlikte Osman ve Rukiye de geldiler. Osmanla birlikte dönen ve bir diğer Şemsi de Ebu Huzeyfe'ydi. Ebu Huzeyfe radiyallahu anh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 88. ayet. Daha önce inen bir ayette de şunlar söyleniyordu. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü, zatı baki kalacaktır. Rahman suresi 27. ayet. Bu ebedi ikramın olduğu yerde ebedi zevkler ve ondan tadanlar da olacaktır. Bu konuyu daha açık ortaya koyan bir vahiy daha gelmişti. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın,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 Çünkü Kur'an her teslim olan nefs için iki cennet vaad eder. Rahman Suresi 46. Ayet Peygamber de kendi konumundan bahsederken aynı şekilde iki rahmete kavuşacağını söylerdi. Rabbimle ve cennetle buluşacağım.